İsmi taftıyla aynen Ahsen işte geçen hafta söyledik şeyin Hasen'in ismi ile olduğu gibi en büyük en yüce demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri onun eşsiz benzersiz sıfatlarını anlatıyor ama bunların içinden bir tanesi en büyüğü en muazzamı. Nereden biliyoruz bunu? İşte gayb konusunda biz ancak Allah ve Resulü bildirirse bir şeyi bilebiliriz. Hadislerde ismi azamdan bahsedildiği için ve kim ismi azamla dua ederse Allah o duayı reddetmeyeceğini Peygamber <gülüyor> Efendimiz bize müjdelediği için. Allah'a izafe edilen yüzlerce isim arasından en büyük isim olma özelliğini taşıyacak bir isim varsa o da hangisidir arkadaşlar? Allah, Allah ismini. O da lafzayı celaldır. Neden? Çünkü lafzayı celal özel isimdir şöyle düşünün hep bu örneği veririm mesela sizler için de geçerli bu benim kaç tane sıfatım var bu dünyada çok ben çok nitelikli bir insan olduğum için değil, hepinizin hepinizin var. Mesela yenge diyor kimileri, kimileri abla diyor, kimileri baldız diyor, kimileri işte ne bileyim anne diyor. Yani durumunuza göre efendim hocasınız, komşusunuz, akrabasınız, arkadaşsınız vesaire. Ama Fatma Bayram dendiğinde bunların hepsisiniz. İşte Allah ismi bütün isimleri kapsar. O yüzden de biz diyoruz ki bazen insan çok panik anında, yani böyle içi daralmış ya da bir kötü bir haber duymuş, ne bileyim yani bir böyle beynin şartelli atar hani bir dar anda böyle şimdi hangi ismi söyleyeyim falan böyle aklına gelmez Esma Yüksel hepsini okuyamaz. Bir an bir tepki vermesi gerekir. Allahım ya Rabbim dediğinde bütün esma-i husna'yı söylemiş olur. Onun için bu derse gelmenize gerek yok. <gülüyor> yani netice bu aslında Allah diyen esma-i husna'nın hepsini onun içindedir yani mündemicidir. Hepsini kapsar Allah ismi. İbn Arabi bu görüşte mesela İbn Arabi diyor ki İsmi Azam Allah ismidir. Diyor. Ha, e bu kadar basit mi ya? Allah ismini bilmeyen var mı ümmeti Muhammed'de? Yani en dağdaki çobana varıncaya kadar veya en Zekası hani en kötü olana varıncaya kadar herkes Allah ismini biliyor çocuklar bile biliyor yani bu kadar büyük bir sır bu kadar böyle o isimle yaptığın bütün duaların kabul olacağı bir hani sırlı bir şey bu kadar aleni mi yani? Arkadaşlar İslam'da böyledir. Bak bunu unutmayın. İslam'da sırlı dualar, böyle sadece belli bir kesimin bildiği, başkalarından gizlenmiş bilgiler. Ancak o insanı razı edersen o insan sana bu bilgileri veriyor ve sen de o sayede o duayı yapabiliyorsun ve işin yolunu. Böyle bir şey İslam'da yoktur arkadaşlar. En etkili dualar bizim işimiz yani bu dersin konusu dualarla ilgili olduğu için söylüyorum daha çok. En etkili dualar en bilinen dualardır. Fatiha, Rabbena Atina duası, Estağfurullah yani Cenab-ı Hakk'ın günahları affetmesi için. Yalnız burada işte bir kimya var arkadaşlar. O kimyanın olması gerekiyor formülde. Yani sırf bu ismi söyleyince... Olmayabiliyor. O kimya nedir? O kimya sizin o andaki samimiyetiniz, tevekkülünüz, bağlılığınızdır yani. O rengini vurur o duaya, o amele. Anlatabildim mi? O İslam alimleri ismi azamın hangisi olduğu konusunda farklı farklı rayiler sürmüşler. Hadislerde mesela çok güzel, şimdi bu adam ismi azamla dua etti, duası kabul olacak dediği peygamber efendimizin dua metinleri var. Mesela bir adamın dua ettiğini duyuyor. Peygamberimiz diyor ki bu öyle bir isim söyledi ki bu duanın içinde o ismi Azam'dır ve Allah onun duasını onun için kabul edecek diyor. Böyle farklı rivayetler ama her birinde aynı değil. Herkes için farklı. Şimdi bunun ne manaya geldiğini söyleyeceğim size. Büyük ekseriyet yani ulemanın ekseriyeti ismi Azam'ın lafsı i yani Allah ismi olduğunu söylüyor büyük ekseniyet böyle söylüyor fakat ismi azamı Allah şudur hiçbir yerde dememiş yani hiçbir hadiste ismi azam budur yok böyle bir bilgi ayetlerde zaten yok aynen kadir gecesi gibi arkadaşlar kadir gecesi diye bir gecenin var olduğunu biliyoruz ama hangisi olduğunu bilmiyoruz anlatabildim sizi cehennemden kurtaracak bir amel var ama bu hangisi hangi amelle kurtulacaksınız Biriyetimin başını okşadığınız için mi? İşte ta oradan gelmiş bir öğrenciye sevindirdiğiniz için mi? Birinin düğününü yaptığınız için mi? Ne bileyim. Gecenin bir vakti kalkıp hiç kimse yok, hiçbir kimse sizi görmüyor, bilmiyor. Sadece kendiniz varsınız, Rabbiniz var. Orada namaz kılıp abdest alıp ikirek yap, namaz kıldığınız için mi? Ne bileyim Kur'an'dan işte bir sure gayretle böyle zorlanarak ezberlemeye çalıştığınız için mi? Yani niçin, niçin kurtulacaksınız? Hangisi kurtaracak bilmiyorsunuz. Bu neyi sağlıyor arkadaşlar bu bilinmezlik? Bu bilinmezlik her şeyi ciddiye almamızı sağlıyor. Onun için bizim atalarımız demiş ki her geceni kadir bil, her gördüğünü hızır bil. Senin her gördüğün kişi hızır aleyhisselam olabilir. Acizane kanaatim hızır diye belli bir şahsın olmadığını düşünüyorum. Cenab-ı Hakk'ın her insan için ayrı hızırlar. Yani hızır bir kişi değil, bir kişilik. Anlatabiliyor muyum? şu anda sizin için ben olabilirim, benim için buradaki biri olabilir, çıkarken küçümsediğimiz biri olabilir, bize burada hizmet eden personel olabilir, herkes olabilir. O anda Allah'a çok yakın olan birini sen es geçersin, kalbini kırarsın, aşağılarsın, bittin arkadaşlar. Çünkü o senin Hızır'ın da kovdun onu yani. Ben böyle düşünüyorum. Yani Hızır'ın bir tek kişi olmadığını, bize orada bir mesaj verildiğini, bir, herkesi bu Allah katında çok değerli biri olabilir gözüyle bakmak. Herkese böyle bakmak. Esma-i da böyle. Bunun hikmeti yani gizlenmiş olması bir, belli bir kesin bir adres. Yani ulema hep lafzayı celaldir diyor ama o konuda da bir kanıt yok. O insanların yorumu bu. Bir kesin hani adres verilmemiş olması... Kullarının bütün Esma-i Hüsna'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini temin etmektir. İsmi azam belli olsaydı insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terk ederler. Şimdi arkadaşlar bunu Ali Osman Tatlısu söylüyor. Tabii o da önceki ulemadan almış. Özellikle din söz konusu olduğunda arkadaşlar yeni bir şey söylenmez. Yani din söz konusu olduğunda arkadaşlar en eski bilgi en kıymetli. Bakın tıp söz konusu olduğunda en yeni bilgi en kıymetlidir. Mühendislik söz konusu olduğunda en yeni bilgi en kıymetlidir. Ama din söz konusu olduğunda çünkü din insanların keşifleriyle, çalışmalarıyla, tecrübeleriyle, deneyleriyle ilerleyen bir bilim değil ki. Doğrudan Allah tarafından gelen bir bilim din. O zaman o gelen ana yani o Allah'tan geldiği ana biz ne kadar vukuf sağlayabilirsek, ne kadar o bilgiye ulaşabilirsek din konusunda o kadar sağlam, o kadar güvenilir bir yola ulaşmış oluyoruz. Tabii ki bu tecrübeyi dışlayalım anlamında değil. Şimdi mesela dün çok etkilendim, şeye başladık biliyorsunuz bazılarınızda. İyai-i Çamlıca Camisi'nde. Orada yemek bahsinden ee, başladık arkadaşlar. Ee, diyor ki adabı anlatıyor. Daha iki üç sayfa bir şey okuyabildik. ile ee, ilgili İmam Gazali diyor ki yemekte diyor düzgün oturmak ve sonuna kadar da o oturuşu korumak gerekir. Diyor. Bu yemeğin adabıdır diyor. Yani yemeğe hürmet ederiz. Bizim kültürümüz böyledir. Yemek böyle Yatarken işte getir oraya koy yere koy işte yani yere yere yerde yemişler ama saygısızca üstüne bas üstünden atla böyle bir şey değildir yemek. Yemek bizim için nimettir. Allah'ın indirdiği bir nimettir. Onun sayesinde biz hayatımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla azizdir. Kıymetlidir yani. bir Mesela peygamberimiz ben orada her şeyi de söylemiyorum. Peygamberimiz diyor ki tabağınızı sıyırın. Son lokmaya kadar yani hiçbir şey bırakmayın, parmaklarınızı da önce yalayın sonra yıkayın. Yani diyelim elinle yemişsin, elinde bir şey kalmış, onu önce yala, hiçbir ziyan yok etme yani. Hani parmağında parmağının yoku derler bizde. Parmağında kalan şeyi bile ziyan etme çünkü bereketin nerede olduğunu bilmiyorsun. Şimdi arkadaşlar konumuz yemek değil. Ne diyor bizim kültürümüz? Bizim kültürümüz bize hep derdi büyüklerimiz yani sofrada düzgün odur. Bak gördünüz mü evet. peygamber sünnetine gelenek yapmışlar. Efendim dolayısıyla biz hani en eski bilgi derken hani Vehhabilerin, Selefilerin bugünkü Neo-Selefilerin yaptığı gibi bütün o kültürel mirası reddedelim kaynaklara döneceğiz. Orada ne diyoruz? Öyle demiyoruz. Çünkü o kültürel miras. Atalarımız o kadar güzel arkadaşlar onu günlük hayatının içine böyle yedire yedire, yıllar içinde, bin yıllar içinde yedire yedire aktarmışlar ki sizin, mesela birisi bana demişti ki bu derslere ilk başladığımız zamanlar Altunzade Kültür Merkezi'ndeki eğitimlere, bundan belki 20 sene önce, birisi dedi ki ben, ben dedi dinin dedi o kadar bir ahlaki açıdan o kadar etkileyici olduğuna o kadar belirleyici olduğuna çok inanmıyorum. Mesela ben dedi hiç dedi dindar olmayan hiç din inançları olmayan bir ailede yetiştim ama çok ahlaklı çok zarifen çok şey. Dedim ki ailenizin ahlak diye ayıp olmasın diye size yaptırdığı şeyler de zaten dinden geliyor. <gülüyor> ama onlar bunun dinden geldiğini bilmiyorlar. İşte sofrada düzgün otur gibi. Anladığım yani çünkü arkadaşlar insanlık tarihinde dil dışı bir zaman hiç olmamış. Çünkü ilk insan ilk peygamber bakın insanlığın sosyal hafızasında sosyal kalıtımında dinin biz dinler tarihi diyor ya insanlık dinsiz başladı sonra menfaatleri için işte bir takım yöneticiler dinleri icat ettiler veya bir takım ihtiyaçlar sebebiyle dinler icat edildi. Biz öyle inanmıyoruz ki biz ne inanıyoruz ilk insan. İlk peygamberdi. Yani dinsiz, vahiysiz hiçbir zaman yeryüzüne geçmedi. Şimdi arkadaşlar Ali Osman Tatlısı o da eskilerden almıştı dedim. Oradan buraya geldik. Ali Osman Tatlısı diyor ki ben de bu kanaatteyim arkadaşlar ismi azam konusunda. Aynen Hızır konusunda olduğu gibi. Eğer kul masivadan sıyrılıp, masiva Allah dışındaki her şey demek. Masiva Allah dışındaki her şey, Allah dışındaki her şeyden sıyrılıp yani maddi dünya, kaygılar, üzüntüler, bir takım menfaatler, duygular, her şey ne kendi nefsi bunlardan sıyrılıp yani zihinsel olarak tabii aklı, fikri ve gönlüyle söylüyor zaten sadece Allah'a yönelirse onun dua ve zikrinde yer alan her isim en büyük etkiye sahip olur. Yani bir ismin ismi azam olması neye bağlıymış? O anda sen onu hangi duyguyla ve nasıl söylüyorsun? Nasıl, senin nasıl söylediğine bağlı yani. Anlatabildim mi? Hani Musa ile çobanın hikayesi. Ben onu hikaye zannederdim çocukken bize hep böyle masallar anlatılmıştır. Meğer hadis şerifmiş. Hazreti Musa bir böyle cahil bir adama rastlıyor dua ederken işitiyor onu. Adam diyor ki Allah'ım diyor çobanmış adam. Allah'ım ne olur bana misafir gel. Sana, sana en taze yoğurtlarımdan, sütlerimden, peynirlerimden yediririm. Sırtını yıkarım, bitlerini ayıklarım. İşte sana şöyle bakarım, böyle bakarım. Bana misafir gel, ne olursun diyor. Hazreti Musa da adama diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Çok yanlış bir dua diyor. Hazreti Musa hep biliyorsunuz düzelten. Hızır'ı da düzeltiyor ya hep. Ama düzeltmek zorunda. Çünkü neden? O zahirden sorumlu. Yani düzeltmezse günahkar. Ondan sonra edilmez böyle dua. Niye diyor? Çünkü Allah insan değil ki diyor. Sana misafir gelsin giydireceksin, içireceksin, sırtını yıkayacaksın falan. E peki ne diyor? Onun bir şekli yok diyor. Nasıl yani diyor? Efendim dolayısıyla işte o çocuk gibi kalmış o zihni yani. Hz. Musa adama böyle dedikten sonra adam artık dua edemez oluyor. Niye? Çünkü kavrayamıyor artık. Anlayamadığı bir şey arkadaşlar. Mesela ne vardır bizde de bu çobanınki gibi Anadolu insanda vardır. Bu gökteki Allah. Değil mi gökteki Allah. Peygamberimiz böyle konuşan birine ne diyor? Hiç düzeltmiyor. Adam gidiyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah adam gökte ki Allah dedi ve siz düzeltmediniz diyor. O ondan başkasını anlayamaz diyor. O, yani ondan başkasını o anlayamaz diyor. Onu müsamaha gösteriyor. İşte e, he, hikayenin sonu şu, e, adam dua edemez oluyor ya Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya diyor ki neden onu düzelttin ben onun o duasından hoşluttum diyor. Arkadaşlar Cenab-ı Hak duada onun için mesela bize bizden dua isterler ya Allah'tan bunu artık anlata anlata kimse istemiyor artık. Yani hatim duamı yap işte annemin ruhu için şunu oku falan ya ben senin annenin ruhu için niye okuyayım arkadaş? Niye okuyayım ya? Zaten seni seviyorsam anneni de de değer veriyorsam hani oku, dua ederim zaten okurum zaten. Ama hiç tanımadığım bir insana. Ben nasıl bir samimiyetle okuyabilirim ki? Bana söyleyin yani. Bu parayla okutulanlar var ya hele. Bizim hocamız şey derdi. Okuyan para alır, okutan hava alır. Samimiyet esastır. Siz kendiniz gecenin bir vakti kalkıp, üç ihlas, bir fatiha okuyup, Allah'ım ne olur, annem bize çok güzel davrandı. Ve biz şimdi onu sana emanet ettik. Bunlara diliniz ermiyor mu yani? Birine söyleyecek olsanız söyleyemez misiniz böyle bir şey? Biz şimdi onu sana emanet ettik. Ne olur güzel davran. Hatalarını bağışla ya Rabbi. Azabını hafiflet, koru. Azap gözünüzü gösterme. Kabrini ferahlat. Bu basit kelimelerle yani. Çünkü orada ne söylediğinizin önemi yok. Arkadaşlar en tunturaklı lafları da söyleseniz Allah karşısında çok basit zaten. Orada Allah doğrudan bizim kalplerimize bakıyor yani. Esma-i Hüsna da böyle. Efendim. Yani ben kulumun zanlı üzereyim derken arkadaşımızın sorduğu soruyu da kapsıyordur herhalde. hani. Orayı soruları... karıştırmayalım arkadaşlar. O put konusunu tamamen ayrı tutalım. Ben kulumun zanlı Yok, üzereyim. Yüce hani peygamberimizin e... Bir kişi için o başka türlü anlamaz şey, değil mi? Hayır o Anlamış ben kulumuz anlı üzereyim. Yani Allah'ı nasıl düşünüyorsanız huzuruna vardığınızda öyle bulacaksınız demek. Ama onun birçok açılımları var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ee, şimdi böyle konu konuyu açıyor. Şimdi diyelim ki benden tırsıyorsunuz. Tamam. Kafanızda beni büyütmüşsünüz, tırsıyorsunuz. Uyduruyorum tamamen. İşte sizin içinizden gelenleri Anladığımı düşünüyorsunuz mesela. Öyle düşünür insanlar. Çünkü şey uçmaz mülük uçurur. Öyle düşünüyorsunuz. Ondan sonra, veyahut da beni sert buluyorsunuz mesela. Ee, şimdi gelince nasıl davranıyorsunuz buraya gelince beni böyle düşünürseniz? Gözümün içine bile bakmıyorsunuz, geliyorsunuz ama hiç karışmıyorsunuz, hiçbir söz almıyorsunuz, korkuyorsunuz değil mi? Yani çekiniyorsunuz vesaire. E siz öyle davranınca ben nasıl davranıyorum size? Yani ben tek tek herkesle çok yakın ilişki kuramam ki. Değil mi? Ben de sizi hoş geldiniz güle güle. Bu kadar yani. Bak öyle diyorsunuz. Çok soğuk, çok şey, çok e, ciddi, çok sert falan diyorsunuz. Yani arkadaşlar siz Allah'ı nasıl düşünürseniz Allah size öyle davranıyor. Bak bunu unutmayın yani. Allah cimri değildir. Siz Allah, mesela hırsızlık, yolsuzluk nereden doğuyor? insanlardaki kıtlık bilincinden yani rızkım az olacak bana yetmeyecek ben işte ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım Allah vermeyecek bu bu bir kıtlık bilincinden doğuyor o suçlar sen yani Allah'ın senin rızkına kefil olmadığını sana yeterli rızık vermeyeceğini düşünüyorsun gayrimeşru yola sapıyorsun sen gayrimeşru yola saptıkça Allah sana nasıl davranıyor bakın şunu unutmayın arkadaşlar yani Tabi Cenab-ı Hak Rahman'dır ve Haptır hani bütün o isimleri biliyorsunuz bizden biz daha dünyaya gelirken neler almış olarak doğduk arkadaşlar? Biz daha dünyaya gelirken bakın bir tane çocuk kimsesiz kalıyor da bütün dünya birleşse onun annesinin yerine. Yerin tutamıyor, o boşluğu kimse dolduramıyor arkadaşlar. Biz anneyle, babayla, bizi seven bir aileyle gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Hepsi, ben hep şeyi düşünürüm yani her ağzıma bir şey attıktan sonra şurada bir şeyi kurmak zorunda kalsaydım. Yani gitmiyor yoksa. Hani burayı kuracağım böyle. Manuel olsaydı. Yani arkadaşlar bir de gırç gırç, gırç, gırç diye ses gelseydi mesela. Hayat nasıl olurdu bir düşünün. Her nefes arkadaşlar ee, ne bileyim işte bir kuruşun binde biri kadar ama bir parası olsaydı her nefes inanılmaz biz inanılmaz lütuflarla dünyaya geldik ama bunlar normal olduğu için hiç farkında değiliz. O yüzden biz şey düşünüyoruz, bu perya şu kalitede mi, bu eşarp bu kalitede mi, ay bunu da alamadım, bu sonbaharda da yeni sezondan bir şey alamayacağım falan. Onlara üzülüyoruz yani veya neyse işte herkes başka şeylere. Ee, halbuki sonsuz nimetlere bakmışsın. Onlar hazır. Bunlar Rahman isminin decennisi. Rahim ismi neydi? Şimdi sen bu verilenlerle bakalım ne yapıyorsun. Tamam mı? İşte buradan sonrası arkadaşlar sana verilenler peşin peşin karşılıksız. Oradan sonrası senin Allah'ı nasıl düşünüp ne kadar ciddiye alıp ne kadar onun istekleri ve beklentileri doğrultusunda yaşayıp yaşamadığına bağlı. Buradan sonrası. Ama onu bile dünyevi ölçülerde düşünürseniz arkadaşlar mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Bakın hasırın üstüne yatmış. Onu da devamlı hasırın üstünde yatıyordu zannetmeyin yani. Bir kere olan bir olayı o kadar çok ki böyle, böyle bir peygamber var gözümüzün önünde. Hasırın üstünde yatmış. Hazreti Ömer de onu o şekilde görüyor. Kalkıyor peygamberimiz Ömer gelince. izi, izi çıkmış hasırın cildine. E, ha, ağlamaya başlıyor Hazreti Ömer. O insan yani. Ya Resulallah diyor. Bizans'ın kisraları, Bizans'ın kralları. Kisra, evet, Bizans'ın kisraları, Roma'nın kralları, e, bu kadar lüks şatafat içinde yaşarken, sen diyor Allah'ın Resulüsün izin ver de sana biraz ev eşyası edinelim. Yani bu neyi gösteriyor Peygamberimizin hasrın üstüne yapması yokluktan değilmiş. Çünkü izin verse. Yapacaklar yani izin ver de sana biraz çünkü hadislerde biz biliyoruz peygamberimiz bir yere girdi adamın evinin duvarında halılar asılıydı peygamberimiz girmedi resimli halılar olduğu için yani demek ki evinin duvarlarına halılar asacak kadar varlık döneminde yaşanmış yani bir yere gitti peygamberimiz masanın üstünde böyle kol dayayacak yer yok yani her yemek doldurulmuş bu firavun sofrası dedi girmedi yani demek ki öyle sofralarda kurabildikleri dönemler olmuş. Bir defasında Yemen'den bir şey geliyor vergi ayni olarak ödeniyor çünkü o dönemde geliyor ondan sonra peygamberimiz kadınları çağırıyor kaseyle mücevher dağıtıyor arkadaşlar taneyle değil. Kase bir kase sana bir kase sana bu şekilde daha böyle dönemlerde yaşamışlar. kıtlık dönemleri de olmuş ama bugünleri de görmüşler. Efendimiz diyor ki bakın yani ben bu kadar hizmet ettim çünkü ömrünün sonuna doğrudur bu. Ben bu kadar hizmet ettim bu kadar görevler ifa ettim. Artık İslam muzaffer oldu. Şimdi evet biraz rahat edebiliriz. Biraz da hani bunun dünyada bir karşılığı olsun bu çalışmanın demiyor. Efendimiz diyor ki ya Ömer. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onlara ne verecekse çünkü onların da iyilikleri var. Bu dünyada vermiştir. Çünkü onların öbür dünyada hiçbir şey almayacaklar. Sen benim öyle bir şey mi olmamı istiyorsun? Yani Allah'ın yaptığım amellerin karşılığını bana bu dünyada mı vermesini istiyorsun? Yani bizim Allah'ım niye vermiyorsun ben bu kadar da iyilik ediyorum, bu kadar da namaz kılıyorum işte deminden biri söyledim diye normal gördüğümüz şeyi, peygamberimiz ben nasıl böyle bir şey yapabilirim, yaptığım hizmetlerin, iyiliklerin, görevlerin, e, sorumlulukların karşılığını ben bu dünyada mı alayım, öbür dünyaya bir şey kalmasın mı diyor yani. Bambaşka bir bakış açısı arkadaşlar. Her ismin bir azamiyet noktası vardır. Ha, gördük mü? Her insan hazırdır. Her isim de ismi azamdır. Her gecede Kadir'dir. Hatta derler ki tabii Kadir gecesiyle Ramazan'ın son 10 gününde arayın işte şöyle olursa böyle olursa falan. O, o, o sene içerisinde arkadaşlar Cenab-ı Hak'ın yemin ettiği iki 10 gece var. Veleyalin aşrin diye Cenab-ı Hak 10 geceye yemin olsun diyor. Bunlar hangisi? Ramazan'ın son 10 günü, Zil ilk 10 günü. Yani Ramazan bayramından önceki 10 gün, Kurban bayramından önceki 10 gün. Bu 10 gün o kadar kıymetli, o kadar şerefli, o kadar değerli ki Allah bunların üzerine yemin ediyor. Biz nasıl geçiriyoruz o 10 günleri? Bayram öncesi ya temizlikle, yemek içmekle, giyim kuşamla... Ben e, yıllarca dikişlerimi kendim dikmişimdir. Ramazan ya yani bayram gecesi son <gülüyor> iplikleri açmak, düğmeleri dikmek <gülüyor> efendim, e, dikmekle çarşı pazarla vesaire yani. Onun için biz arkadaşlar neye benziyoruz biliyor musunuz? Horoz'un biri çok severim bu hikayeyi. Yolda bir inci tanesi bulmuş, gerçek birinci tanesi ama bir tane. Yenmiyor da almış onu götürmüş yemciye. Demiş ki sana bunu versen bana bir tane darı verir misin demiş. Yani elindekinin kıymetini bilmeyen insanlar böyle davranıyor arkadaşlar. Allah bizi korusun. Demek ki her ismin bir azamiyet noktası var. Biz o azamiyet neye bağlı? O anda senin yüreğin yanarak tam bir güvenle Allah'ın o ismine büyük bir saygı ve güvenle Efendim onu aşkla, şevkle, ihlasla ne kadar söyleyebiliyorsun? Yani? Onun için bu e, sufi tıbbı vardır ya, sufi tıbbı diye bir şey var, kitabı bile var. Hakim Muiniddin diye bir Hindistanlı bir şeyh yazmış. Sufi tıbbı işte şunu okursan şuna iyi gelir, bunu okursan buna iyi gelir, işte şu suya şunu oku bilmem ne falan şeklinde. Orada diyor ki Hakim Muiniddin el çiştiği, çiştiğe tarikatı diye bir tarikatın şeyi bu yüzyılda yaşamış orada diyor ki arkadaşlar çok önemli bu e, iki şey oradan aklımda kaldı bakın bir bu söyleyeceğim diyor ki dua'nın ne ne olduğu önemli değildir hangi ağızdan çıktığı önemlidir öyle bir ağız olmalıdır ki diyor kirli bir şey de girmemiş kirli bir şey de çıkmamış olacak yani ağzından hiç küfür yalan hakaret işte alay çirkin sözler, gıybet çıkmamış haram yememiş hiç yani helalinden yemiş helal giren de temiz çıkan da temiz bu ağızla bir fatiha oku iyileşir hangi ağzım okuduğu bir bu aklımda kalmış bir de arkadaşlar bir gün yemek yapıyor tekke de böyle şey ne şeyhler değil mi şeyhler nasıl değişti yani şimdi şeyhler herkes onlara hizmet edecek şey arkadaşlar hizmet edendir. Seyyidül kavmi muhum diyor peygamberimiz. Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir. O kavme kim en çok hizmet etmişse o kavmin efendisidir. Ve yemek pişiriyor. Hindistan usulü bir pilav yapacağım. Havuçları Kibrit çöpü şeklinde doğraması. Jülyen mi diyoruz hemen? E doğraması gerekiyor. Amerika'da oluyor bu olay. Amerika'da yaşıyor çünkü bu şey o zaman. Ondan sonra böyle şeyde mutfak işte dizgahında tahtanın üstünde havuçları böyle kibrit çöpü. Ben çocuklara yaptırıyordum onu. Kibrit çöpü şeklinde doğrayım. Kibrit çöpleri böyle böyle oluyordu maşallah. Efendim ince olacak. İşte boy o kadar olacak falan böyle tek tek onları doğuruyor tamam Birisi görüyor bunu. Diyor ki efendim diyor ya böyle niye uğraşıyorsunuz diyor. Makineye atın diyor. Çıksın diyor. Hani o şekilde doğrayan makineler var. Diyor ki ben bunu böyle tek tek doğurarken her birine dua ediyorum diyor. Onunla diyor makineden çıkan aynı şifayı verir mi diyor. Aynı şekilde olur mu diyor. Şimdi benim annem arkadaşlar dolma yapardı. Karal anayı bulgurla sarar. Bulgur onu kavuruyor bir şeyler bulgur bir şey yok yani üstüne de bizde o vardır yani dolmayı sardıktan sonra tencereye bol soğan kavurup da onun üstünden döker o şekilde pişirir inanılmaz lezzetli yani bir şey yok bulgur sadece yani e, derdi ki ben her tanesini sararken bir ihlas okuyorum Şimdi düşünün yani o siz bunu okunmuş olarak ve sizi çok seven, hani hiçbir karşılık beklemeden bunu yapan bir insanın e, okuduğu şeyi yiyorsunuz. Yani yemek yapmak kutsal bir şeydir arkadaşlar. Öyle tamam. ayın günü artık yeter artık denemeyiz <gülüyor> diyerek yapılacak bir şey değildir. Elinizden yiyen yolunuzdan ayrılamaz. Hocam. Sizin elinizden yiyen... Böyle deyince bana diyorlar ki tamam hocam haftaya sizdeyiz diyorlar. <gülüyor> Efendim, dışarıda yemek falan arkadaşlar dünyayı yeseniz asla bunun yerini tutmaz. Dışarıda yemek. Bir insanın o insanları düşünerek samimi bir şekilde hazırladığı yemek bir ibadettir, bir hizmettir, kutsal bir görevdir.